Hadi cemaat bundan bin. Bin elli hicri kenesine gidim Yere yazın bunu. Bin elli hicri yılı. Bin elli hicri yine olursa ne kadar sene olur? Üç yüz otuz sekiz sene. Üç yüz otuz sekiz sene evvel. Hicri bin, bin elli yılında. İstanbul'da sesi, yüzü, tabiatı güzel, genç bir hafız hoca varmış. Halit Efendi ismi. İlmi var, halk kendisini çok sever. Gayet güzel yüzü var. O kadar Allah bir güzel ses vermiş ki sabah edarını okunurken bütün İstanbul onun semtine gelirmiş ki dinleyelim şu hafızın sesini. Allah verdimi verir. Bir <Gülüyor> daha ana cağızı varmış. Hafız bir gün başlanmış cehlenme. Sesi çıkmaz böyle bu, yüzü kızarır, kimseye bakmaz. Sadece temiz bir insan. Nur, nur, nur. Demin dediğim nur. Aynayı silmi gerip. Yahut da sildirmiş. Silmişle sildirmişle arasında fark var abi. Çalmışla çalınmışın arasında fark var onun gibi. Aylarca bu dert devam etmiş. Derdini kimseye söylememiş. Anası bir gün demiş oğlum senin ne oldun? Yok anam bir şey yok. Öyle oğlum söyle demiş. Ana yok şey demiş. Yahu hafız demiş. Oğlum ben tek oğlumdum. Senin tabiatında hiç de bir derdim var. Şöyle demiş. Ana hakkımı helal etmem sana demiş. Hafızı elinden hemen kılıca almış. Anası getirmiş kafasına şöyle demiş. Peki ana söyleyeyim. Ana demiş. Ben rüyada demiş zamanın padişahının kızına aşık oldum demiş. O da bana Padişahın kızını istedim, oğlum nasıl abi, biz neyiz? Ana valla kalk git padişahdan kızını istedim. Şişani yokuşu var ya İstanbul'da, Kazımpaşa'yı iner, orada oturuyorlar, mahallesi doğru. Ana kalk padişahdan istedim, padişah da Dolmabahçe sarayında değil o zaman, Dolmabahçe yok. Topkapı sarayında. Kadıncağız, evlat hatırlıyor. Olmuş bu. Oğlum, olmuş. Şecereyi, numaniyede, devletin arşivlerinde olsun. Kalmış saraya gitti Nur yüzlü. İslam kadını oğlum yaşlandıkça nurlaşır. İslam erkeği yaşlandıkça dinsizler Cinsizler de ismi İslam olsun. Ne olursa olsun. Yaşlandıkça suratında bir leke O Dudu karılar vardır. Şiilerde Hristiyan karıları dönmeler İstanbul'da görür. Suratlarından böyle Ermeni gibi şiiler çıkmış, sakallar çıkmıştı. Suratı kirlidir böyle. Sinet bile kokmaz o bir surata. Beğenmez. İslam kadını dur yüzgüdür. Benim rahmetli anam bir gün söyledi. Oğlum dedi. Ben ninemin dedi. Başındaki yaşmak dedi. Gül kokar dedi. Bizimkiler kokmuyor dedi. Anaçığım Allah rahmet eylesin. De. oğlum dedi. Benim ninemim başının dedi yaşma gül kokar. de kalmadı. 86 yaşındaydı. Ya. Onun için İslam kadını efendim falan kadın genç kalmış. Hz. Adviye 70 küsur yaşına gelmiş de şemailinde var. 14 yaşındaki teravetini kaybetmemiş. Sen Allah yolunda gidersen o güzel göstermek için Allah yüzünü kırıştırır mı oğlum? Yüzü kırıştıran edepsizliktir, yüzü kırıştıran fitnedir, yüzü kırıştıran hasettir, yüzü kırıştıran kı kıybettir, yüzü kırıştıran dedikodudur oğlum. Bunlar böyledir. <gülüyor> Yulur yüzlü kadın padişahı gitmiş oğlu hatırlıyorsun. için. Şey topka mı sarayın? Orada görmüşler Yeniçeriler. Buyur valide demişler. Oğlum demiş. Ben padişah göreceğim. Ne demişler? Padişah göreceğim. Çeyre sen nasıl görürsün padişahı? Vallahi haber kalın demiş. Şimdiki gibi. Müdür bey burada yok. Vekil bey burada yok. Gezirmiyordu. Haber gidiyor ağaya diyor ki bir ihtiyar kadıncağız geldi, Şevketli'yi görecek. O ona, o ona. Padişah, ve efendim bir ihtiyar, bir nur yüzlü bir kadıncağız geldi, zaten dövletlerini görecek. Gelsin diyor padişah. Çıkıyor huzura. Padişah görüyor bu nur yüzlü. Bunur valide dedi Padişah da genç kadına nispet ettim diyor. Ak ah buyurun huzurunuzda rahatsız edin. Söyle valide alım diyor. Anlatıyor evet. hikayeyi. Benim oğlum böyleydi, böyleydi, şöyleydi. Padişah bizden kısır. Sen diyorsun. Nasıl bu diyor. Padişah'ın kızını gelirsin bir mahalle hafızına istersin. Olur mu? Allah'a şevketli ben hedefsizlik yaptım biliyorum ama demiş. Evlat şak ama bir yandan da memnun oluyoruz. Çünkü kendi kızı da bir denedir aynı vaziyette. Kızın derdini anlıyor kardeşim Rüyada aşık oluyorsunuz. Nasıl aşık oluyorsunuz? ya yanında birisi, sen uyursun. Yanındakiler de oturur öyle konuşuyorlar. Sen rüyada nareler atarsın, harba girersin. Kılıçlar çekersin, şakırdı makırdı kıyamet gider. Dışarıdaki herif farkında değildir bunu. Hiç duymaz. Asıl uykuda da o duymayan heriftir. Uyanık olan biriktir. Sen rüyada uyanık oradan. Göz açıktan rüya görürsün. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurmuştur. Benden sonra peygamberlik yoktur. Ancak müjdeler vardır. O da talih bir müminin huylarıdır demiş. Peki demiş de demiş, kızını da kurtarmak için, ihtiyar kadını da böyle rendite etmemek için. Peki demiş, dokuz katır yükü altın getirirse demiş, oğlun veririm oğluna kızımı kadıncağız kalkmış gelmiş o Onun yani hafız bekliyor. Demiş ki ne oldu ana? Oğlum demiş vaziyet böyle dokuz katır yükü yani dokuz çuval padişah silme altını sütürmüş. Hafız başlamış köpeden. Ana oldu istemiş. Hafızın bekmanası yok. Oldu istemiş. Yalnız Hafız oldu demiş ama ikindi vakti de olmuş. Bir ecan okumuş. Gitmiş. Bir kazma kürek evin bahçesine geldi. Evin bahçesinde de toprak sarı. Şimdi Şişane'nin o Kazımpaşa'ya inerken sağ tarafta bir türbe vardır. Oralardaydı bu gidin oranın toprağı sarıdır. Aha orada Dokuz tane çuval bahçeye koymuş bizim Asım Kazma küreğe de koymuş. Yastı namazını ve akşam namazından sonra yaktıydan girdiğimiz sıvamış bizim Asım Kulları. Başlamış Kazma'da. toprakları çuvala doldurdu. Dokuz tane toprak çuval doldurmuş o sarı. Sabah olmuş, sabah namazını kurmuş. Bir araba o zamanında zaman yüklemiş dokuz çuvalı. Doğru topkapı sarı. O olmuş, devletin akibinde yazıyor, Hazine Müzesi'nde gidiyor. Dayanmış sarayı kapısı, ne o? Padişah indir geldi. Söyle falan hafız geldi diye. Aman öpme gitme padişah namazlıyor. Gayet duyuluyor falan, arabayla giriyorlar o zamanın, öküz arabası, ne arabası bilmiyorum artık. Ne arabası dersen de. Sarayın bahçesine giriyorlar çünkü top kapısı sarayının içine girdiğin zaman öyle Orhan Poliye gelir. Padişah diyor nedir diyor benim diyor benim dünanım geldi diyor ha diyor sizin kızınız istedi ha diyor dokuz çuval diyor altın istedi ne getirdik Padişah diyor Padişen, dokuz çuval altın nereden geldi diyor dökün bakalım diyor bir döküyorlar ki çila. Bu altınlar hala var diye dedim. İngiliz altını, Rus altını, Rus Chernovski'si, Koltun'un, Moltun'un, Napoleon'un bitme üzere hala doludur ortalı. Bu altınlar. Hazinidir. Padişahın gözü böyle buldu. de söz ver. verdim kızıma ama diyor bunu yürekten vermiyorum diyor. canım istemiyor sana vermek Allah size nesil vermesin diyor. Bektua ediyor. Baba bektuası. Baba da ana bektuası tutara ama Seyyidi Rahman'a başını koyan babanın Teyzeye Rahman'a başını koyan ananın, kıybet yapmayan hmm. ana babanın, haset yapmayan ana babanın, haram yemeyen ana babanın bedduasıdır. Hmm. Yaşın gezin kırarsın, bakın kırarsın, biraz sürçükler var. Çet çet çocuğu sakınırsın. Onların hmm. duası kendine bile, kendi bile duyduğu yok onun. Onun eşek duası Böyle duamız. Allah size evlat vermesin demiş. Babasının elini <gülüyor> Evlerine gitmiştir. Hafız benim, kızım. Kız ben. Aradan iki sene gelmiş çocuklar olmuyor. Tabi hafızın İstanbul'da da mevkiyi fazlalaştı. Sultanla evlendi yahu? Padişah'ın kızından evlendi. haç mevsimi mahallelerinden zenginlerden bazıları hacca gidecek. Sürra alayı gidiyor Hafızale demişler ki hafız efendi gidelim Onlarda da niyet etmişler Sürra alayı kalkacak Sultan demiş ki padişahın kızı yani karısı belli geleceğin hacca demiş. Emredesi demiş. Tabii Sülühanay'ı bir de padişahın kızı geldiği için başka önem kadarlıyor tabii muhafızlar. Kalkıyorlar bunlar. Bir buluşçu kayda Mekke, Medine gidiyorlar. Haç mevzimi bitiyor. Medine'ye geliyorlar. Dönecekler. Sultan'da bir ağrı başlıyor. Ve hiçbir ağrı. Bir sancı. E, Padişah kızı olduğu için onlar bizim padişahın emredi. Bütün o zamanın doktorları toplanıyoruz. İlaçlar, ilaçlar. Hastalıklar. Doktorlar diyorlar ki bu Sultan Hanım diyor hamile diyor. Hamile. Arızı fakat devam ediyor daha devamı, cüri ilaçlar, ilaç. Nayet, bunlar bir an evvel İstanbul'a gelelim diyorlar, dönüyorlar. İstanbul'a geliyor. Bir ay kecali, mecali falan şu, bu. Kurtaramıyorlar kızcağızı. Kızcağız vefat ediyor sultan. Bunun türmesi Şişani'ye çıktığınız zaman Un kapanına inen bu tarafa, yukarı altıncı da daireye çıkar. Birisi de e, para altından girer, Kazımpaşa'ya iner yolda. Kazımpaşa yokuşa iner inmez, sağda tepenin üstünde hemen 20 metre orada büyük bir, bir türbe vardır. Lohusa Sultan Türbesi derler bu O hafızın elinin bahçesi. Toprağa altın yaptığı bahçe. Hafız nasıl toprağa altın yaptı? Haberi yok o. Öyle kalmış kendine ki bu oldu, ben bunu canım gönülden istedim, Allah bunu verecektir diyor. O toprağa altın diye doldu. Hafız selametinden farkı, haberi yok herif bu. Toprak altın oluveriyor orada. Hiç kimsenin farkında değil Demle diyor oraya. Evinin bahçesine. Padişah da babası oraya bir Ölümünden ağlar. Dört buçuk ay geçiyor. Sultanın ölümünden dört buçuk ay geçiyor. Yani Medine'den döndükten sonra... 3 ay, 4 ay oluyor, 4-5, 4 ay, 4 buçuk. Ölümüne evet. 3 buçuk ay sonra, 4 buçuk ay sonra giriyor kadın. Ölümünden 4 buçuk ay geçti mi? Yani hepsi o gebe kaldığı dediği mitnekte 9 ayı falan buluyor. Ölümünden yani defnedildikten 4 ay sonra mahalleli. Bir çocuk sesime zaten geldiğini işitiyorlar. Bir çocuk ağlıyor. Rahatsız olmaya başlıyoruz. Mahallenin muhtarına nükabına söylüyorlar. Padişahın kızının mezarından ses geliyor. Derhal padişaha haber veriyor. Padişah heyetle geliyor. Bu devletin arşivinde lazım oğlum. Bu saçma değil. Mezara açıyor padişah. Bakıyor ki kızı sultan gözlerini yumuş Bir çocuk memetinde deniyor. Analık saadetini bu evliya kadına Allah babasının beskuası şiir hizmetine dünyada tattırmadı, ahirette tattırdı. Günü doldu, mezarda doğdu kadını. Ve memesine tırsızı Padişah çocuğu alıyor. Tek kızı var zaten. Hafızada saraya alıyorsun. Bu çocuk Osmanlı imparatorları içinde şehzadedir ve padişah olmuştur. İsmini söyledim. Onun için ağam sen kendini vermeye bak. Kadın fazıl bakımından fazıl bakımından erkekten daha çabuk ermeye müsaittir. Çünkü Allah'ın hay esmatının tezgahıdır. Bunun kıymetini bilirse iffet namusunu ve temizliğini, cedikoduyu o gücündeki bulan Havva anamızdan intikal eden nuru yüzündeki şey ederse bir erkeğin gece senede yapacağı ruhani hamleyi yedi gündeyiz. teşrif ettiğiniz zaman Loğuz'a sultanı ziyaret edin. Bütün İstanbul'da çocuğu olmayanlar Loğuz'a sultana gider, dua eder Ve min tarafıyla o ehliya mübarek kadının Allah şefaatine nail ehliye, hürmetine herkesin nasibini kendine versin. Allah cümlemizi iyi kaldı Amin.